سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد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 Sadakallahu'l-azim Ve bellana Resuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim Ya ilahel alemin biz sırat-ı müstakim hidayet eyle Kalplerimizi hakikate aşina eyle Zahir ve batınımızı münevver eyle İçimizi dışımızdan daha berrak, daha duru eylem. Dışımızı ıslah eylem. Bizi bu cemaat halinde, yeryüzünde emsali cemaatler halinde, İslam'ı hakkıyla yaşamaya muvaffak eylem. Yaşadığımız gibi hayata göz kapamaya muvaffak eylem. Sonra Cennet ve Cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin. Âmin ruhu hürmeti Seyyidül Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alamin. Muhterem Müslümanlar. İnşallahü Teala biz Rabbimize bazı aylarda, ayların bazı günlerinde, senenin bazı mübarek gecelerinde kulluk yapan muvakkat kullardan değiliz. İnşallah bizler daimi Rabbimiz olan Hz. Allah'a daimi kulluk yapan, daimi kulluk şuurunu mudrik, müdrik olan şuurlu Müslümanlardanız. Daima kulluk yapar,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 İyiler kabul edildiği yerde, o tarzında dergaha bize de buyurun densin diye, sizin soluklarınız arasında, soluklarımı Rabbime duyurmak için huzurunuza, ve her şeyden evvel onun huzuruna geldim. İki yönüyle beraatımızın zemzi olan beraat gecesinde, bir buçuk asır, iki asırlık mahkumiyetimizden, mazlumiyetimizden, Huzuriyatınızdan ve maznuniyetimizden karacınızı umma havası ümidi verecasıyla Rabbimizin huzuruna geldik. Bir öteki beraat ise ümide derdiler ve dilenirim. Ahirette azabından beraat ve o beraat sermeniyle Hammadü ümmeti olarak Ahmedi Mahmut namıyla bayraklarımız Elinde taşıdığı Liva Ürhan sancağı altında beraatını almışlardan olarak bize haşr ve neşr Muhterem Müslümanlar, adım adım bizim hesabımıza dönen feleğin çaklarında dünya üzerinde, yeryüzünde tekevün eden yeni oluşlar, yeni dirilişler var oluşlar karşısında, bizim hesabımıza dönen feleğin çaklarında ayrı bir cilve hissedilmeye başladı. Biz bunu hakikattan zeden nasiyalardan okuyoruz. Gönülleri işlerinde keyhecanı tutamayıp, gözyaşları halinde kataratı dışarıya döken, kayıp ve şehadete bakan,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 Ellerimizle beraber sinelerimizi de açıyor. Dilencilerin yine kapına geldi. Kaptığın kapısına gelen Yunus reddedilmemişti. Sen kerhamurrahiminsin. Bizi kapında, kapından elleri boş, yüzü kara ve kalbi inkişar içinde döndürme diyeceğiz. Diyoruz, diyeceğiz, ebede kadar bunu söyleyeceğiz. Söz verdik Rabbimize ezelde.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 Eskide, mabede gitmeme uzun işaretle işarda bulundular. Cemaatle bağlam camileri doldurmaya başladı. Camiyi doldurmanın da sözü nedir? Sokaklar dolmaya başladı. Seccadesini altına attı. Bu berahtır belki berahtan bize de bera çıkar diye sokağın ortasında oturdu. Elini açıp dil gir ve kalbi kırık. Rabbim sen kalbi kırıklarla beraberim buyuruyorsun. Benim kalbimde iki mahkumiyetin kırıklığı var. Benim kalbimde iki asır mescidimin sahipsiz kalışının kırıklığı var. Benim kalbimde iki asırdan beri meslimin kalbinin midesine yedirilmesinin kırıklığı var. Sadece günahkar kalbimle ve bu kırık kalbimle değil, bütün kırık kalplerle senin huzuruna geldim. Beratımı, beratımı istiyorum cemaatin. Bu havada bir araya geldik toplandık. Maddi mahkumiyet, maznuniyet ve mazlumiyetten kurtulmak için her şeyden evvel, her şeyden sonra askeri mevcudat efendimizin yer yer yoklayıp teftiş ettiği vatkanımızda, memleketimizde sıradan mesadenizaya gelir gibi onun teftişine hazır hale gelmenin havasını meydana getirmeye çalışıyoruz.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 Evvela müsaadelerimize sınıyor. Rabbimin de beni affetmesini diliyorum. Muhterem Müslümanlar, yeni tekevrünün kendine göre, yeni oluşun kendine göre bir hesabı vardır. Hesabıyla yeni oluş ve diriliş alındığı zaman milletin ve milletlerin dirilmemesi düşünülemez. Adatıyla ile şimdiye kadar bu mevzuda değişik bir hüküm görmedik. Dular gibi çağlayanlara, eyyüp gibi ağlayanlara, ciğercahını dağlayanlara lebbe ey kulum diye rahmetiyle imdada koştu. Haşını saçtan saç alınanların hal ve hatırını sordu. Siz şayet karın kapatancısı içinde milletimizin giriş istikametinde bir şeyler yaptıysanız unutmayın inayeti ilahi sizin sırtınızı sıvazlıyor. Gümbekül Meskali Mevcudat Efendimiz mescidlerimize teşrif buyuruyor, gelecekte ne haber ediyor. Ben bu mevcuda meseleyi objektiften alıp, indiği ve en füsüviyete büründüğü meşgüretiyle sizi harcetmek istemiyorum. Ama belki yüz kere var ki, kalbi aydın ve iki durumu kimselerin, alemin menamında belki de bazılarının yakadasında, ben İzmir'e gidiyorum bir orada çavaya bakacağım dediğini duydular Kainatın Fahri'nin. Anadolu'da bana ihtiyaç var, gel çıktım dediğini duydular Paris Kainat Efendimizin. Sizin camilerinize geliyor, seccadelere yüz yere koyan gençlerinize bakıyor, yaşlılarınızın aşk heyecanını yokluyor, cemaatin kıvamına gelip gelmediğine bakıyor.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 Onun bir kıtmiri olabilirsem kendimi talihli sayacağım. Hayatım boyunca daha onu temenni ettim. Evlana canımın dediği gibi dedim. Etkabı kahpin köpeği cennete koyacaklar. Senin etkabın köpeği olmazmindeyim. Sırt senelik hayatımda o ulaşamadım. Abu Bekir'in köpeği demesi ni cenni de duymadım. Ama gayret saydığı etmedim. Müşrik olmadır. resul sallallahu aleyhi ve sellem'in akhabının kısmiri olmaz. <gülüyor> Bahri Kainat Efendimiz'in sizi bu hava ve huviyyet içinde yok diyor burada. <gülüyor> ehli keşif ve ehli müşahedenin müşahedesiyle yokluyor. Yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Su melekünümün cemaatin muhabbet vedayeti cemaatin, husumet ve düşmanlığı gömen cemaatindir, daha otlamamak üzere gömen cemaatin Allah hüviyeti şimdiden kestirmek ve tahmin etmek değil. Biz iyi şeyler olacağı dileğiyle, dilenmesiyle Rabbimizin huzurunda ve O'nun bezründe bulunuyoruz. Fakat her şeyin bir hesabı vardır hesabıyla yürünecek. Her devirde bu hesapla yürüyen cemaat, belli iki büklüm kalmamış. Pekerleyi ebediyen gülsekte kalmamış. Açılmaz zannedilen yerleri açmış. Kanganirinden deryaları geçmiş. Karyını tepeleri açmış da varacağı yere varmıştır. Ashab-ı bugüne kadar bu aşılmaz vadiler açmış günlerde cemaat vardır. Ama bu cemaatlar içinde sadece ilki ile bizlere Rasul-i e size müjdeler olsun ferahatını çekmektedir. Her şeyin yıkıldığı, yok olduğu ve döküldüğü bir dönemde, şehvat-ı ve beşeri hislerini aşıp camiye gelen, sahipsiz kaldığı zamanlığına sahip çıkan, koyundurup yere düştüğü zaman altına diren silfere müjdeler çekiyor, müjdeler olsun size diyor bu boyunduru kaldıracak cemâatler gelecek çekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi Hesabıyla bu işi alacağız inşallahü teala. İnşallah. i̇nşallah. istediği yere götürecek. Ve inşallah istediği hürriyetleri inşa etmeye muvaffak olacağız. Allah'ın inayetiyle. İnşallah. Fakat müstarif mamlak Yer yer size bu hususta harcettiğim prensiplerden vaktin mütaadesi tispetinde arz çalışacağım iki prensip var. <gülüyor> Evvela bu meseleyi azami tatlar ruh, ruh ve şuuru içinde, her şeyi sonuna kadar akıllıca kullanmak suretiyle hizmet etme mecburiyetindeyiz. Soluklarımızın bile boşa gitmemesine dikkat ve hassasiyeti içinde Azami tasarruf diyorum. Ayağımda hala bir tutarlılık varsa, benim iki büklüm değilse, hiç de hayra hizmet ettiğine kanaat dilim hala ağzında dönüyorsa, bunu onun rızası istikametinde kullanma mecburiyetindeyim. Kullanma mecburiyetindeyiz. Azami tasarruf prensibi içinde tükeninceye kadar elimizdeki her şey kullanma mecburiyetindeyiz. Bedir'deki zafer ne zaman olur biliyor musunuz, mücahitlerin tek atı vardır ve mücahit münavebe ile ancak mıdrak kullanmaktadır. Hepsi o belki kılıca sahip şahit değildir, ellerinde kullandıkları kılıçlar dahi bittiği yerde, hecerzüle maruz kaldıkları yerde Rabbiniz benim size inayet edeceğim sesi o zaman duyuldu bülbülü boş eder, haklı bir hava içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu kâri Kerim اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُب۪ينَ وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرَ نَزِيجَ Düşünülmüş taşınırmış mıydı bilemiyorum. Beratla fetihten musretten bahsetmekten ne demekti? Cemaat bunu düşünmüş müydü ve biliyor muydu? İster okuyan, ister cemaat. İster düşünsünler, ister düşünmesinler. Dil Allah'ın, onu dile getiren Allah. Konuşturan Allah, konuşmayı veren Allah Kur'an okuyana inna betehhna leka fethemmü bina çektirdi. Ve yensurekallahu nasren azize tabiyetini koydu ve noktaladı. dinayet ilahinin başımıza geldiğine dair bir devrimizle işaretle bulundu. Umduğumuz bir şeydi. Ümide diyoruz Cenab-ı Hak bu defa ölümüze bizi yanıltmasın da yalancı çıkarmasın. Amin. Kadere inna ta'nâ ve ca'at hamdina. Sahabinin kulağında çınladır an her şey bitmişti. Aptırlar hep böyle devam etti. Biz geldiği istediğimiz yerlerde elimizi Kapılının ifadesiyle başkalarının müdafada ümidi kesildiği yerde taarruza başladık. Mum yandı, dayandı. Bir elektrik şebecesinin düğmesine dokunulmuş olma gibi bütün etraf aydınlandı tıpkı tıp donanma gecelerinde olduğu gibi. Sanat Kale'den ünlmesi İngiliz toplarına elinden aldığı farklı temir silahına diye takmış selam duruyordu. Göğsünde topları ve topların ateşini döndürürken evindeki patlı demirle mukabele ediyordu. Başındaki kumandana toplarımız bitti, mermilerimiz tükendi. Süngünüz yok mu diyordu. Süngü olarak yanında taşıdığı patlı demiri vardı. Masaradiye de yanında taşıdığı evinden götürdüğü tatı vardı. İffetine, namusuna, sinine, tiyaretine karşı son müdafaa veriyordu. Adem İslam'ın batıya karşı son karakolunda Mehmetçik son müdafaayı veriyordu. Onun bu destanlara bir durumunu destanlaştıran, felaketçilerin felaketle de şairi onun elinden tutacak, versin yanına götürecektir. Bu da sevafuk değildir. Bir mübalağa başı içinde ancak versin aslanları bu kadar şanlıydı derken, Mehmetçik'in hakkını veriyor. Gerisini de şairlik mübalâsını affediliriz ve ona affediliriz. Biz daima biteceğimiz yerde iman ve izanla elimizdeki bütün malzemeyi kullanmasını bildiğimiz yine her şeyin üstünden gelmek Allah'ın tezbihe güvenin ayetiyle. 20. asırda alem insanın, alem insaniyetin çeşitli yerlerinde yeni oluşlar var. Cımar-i coğrafyaya baktığınız zamanın yeni yeni kabarmalar var. Tabii ki bu kabarmalar içinde Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olacak milletler olacaktır. Allah'ın mutfunu yudum yudum şerbet gibi içecek milletler olacaktır. O milletler arasında olmayı Rabbimizden diler ve dileniriz. Amin. Ve tabii bir olarak bunu da lusf ve ilave buyursun. Lusf eylesin ve ilave buyursun. Amin. Her şeyi tüketeceğiz muhterem Müslümanlar. Büyük bir damanın verdiğimiz günde kavganın çeşidi ve cinsi akımda beyan edeceğimiz. Daha doğrusu Tura'nın hükmünü size inşgal ettireceğimiz. اَمْ <gülüyor> اَكِبْتُ اَلْحَقْفُرُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَتَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ Mesedul ba'sa vatarau ve zelzilu hatta yaqula ar-rajul vellezina amanu ma atana sibha ya rabbana a ya rabbana ala inna sallahi Siz cennete davetkarların tabi olduğu imtihanlara tabi olmadan gireceğinizi zannediyorsunuz bu hesaba girmeden muvaffak yetiyat edeceğinizi zannediyorsunuz. Başınıza, başkalarının başına gelenler gelmeden, bu derin vadinin, bu Sarp Tepe'nin açılacağını zannediyorsunuz. Onların başlarına öyle zahiye ve belalar geldi ki sarsıldılar. Sarsıldılar da hem Peygamber hem de ümmedi dediği için meta Resulullah. Allah'ım yardımın ne zaman? Yani tükenme şersesine ve noktasına geldik yardımın ne zaman? İşte o latikada nusret işte. Ne Nebi bulunduğu yeri noktayı terk etti, ne de arkasındaki topluluk kavay olduğu gibi bıraktı, geriye çekildi. Sadr ve İhtam'da bulundular. İşlerini yıkıttı tükenme dağıtına da olsa növcülerini terk etmediler mihraplarını bırakmadılar, minberden uzaklaşmadılar. On dört afu sonra da yolda, minberden yükselen her seste Resul-i namesini duydular. Minberden burcu burcu yükselen her ses Saadet-i dinlediler. Mihrapta Resul-i Ekrem'i gördü ve kendilerinden geçtiler. Şerhayı bırakmadılar, attın kapısını atıp çevirmediler. Onun için hiç olmayacak şekilde Cenab-ı Hak onlara lütuf ve bulundu. Ben bu dar zamanı uzun boylu mücahatle misallerle küsleyecek halim yok. Hem şu anda şu bu hem buna çok müsait değil. Ama yine de mücerdet bırakmamak, sadece bir kısmın cebu yette meseleyi takdim edip bağlı bırakmamak için mücahatle iftar edeceğim. Mezbar-ı Mevcudat Efendimiz, hayatında büyük dağlarının ciddi kavgalarını verdi. O mücadele hayatı onun sabır, azim ve istav içinde geçmiş. Adeta Yunus'un diliyle dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz yaşadığı bir hayattı bu. Kral umamıştır. Karşına sargı inen tokmaklar karşısında cemaatine az ve maziret dilemiştir. Ondan sonra da karşısına çıkan düşmanlarına karşı maddi mücadele devleti başlamıştır. Bütün bu dönemlerden atlarıyla Uhud'a geriye çekilmeden daima ileriye doğru at yaratı büyük kavgasını vermiştir. Bunlardan bir tanesi Uhud. Bedir zaferinin neşvesi içinde sahabi, düşmana yeni bir darbe indirmek için Uhud'a tutmuşlardır. Bugünkü maddi hüviyetiyle sark bir kaya olduğu gibi, o gün önünde celeyen eden hadiseler itibariyle de Uhud çok sark olmuştur Müslümanlar için. Onları eritme ve tüketme de adeta Uhud. Bununla beraber Resul-i Ekrem Uhud'a ve dargın değildi. Bir gün uzakliyeden dönerken Uhud'un zirvesi şahifası göründü. Ferman ettiler Uhud cebelü yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud biz biziz, onu severiz, da bizi severiz. Uhud Resul-i Ekrem'i seviyordu. Varında sahb-i Uhud'un şehitlerini barındıran Uhud'da. Sert bir kavga verilmiştir. Kadın erkek, etter, kalbe gibi hak davası uğruna resul Ekrem'in önünde doğranmaya azmetmişlerdi. Bir valide Enes bin Nazır Ömer'in Mevzi araması karşısında küfrüyordu. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz diyordu. Ve biraz sonra da onu kütükte dolanmış et gibi buluyorlardı da sanıyamıyorlar. Resul-i Ekrem'in vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz? Evet dünyayı nefsine haram sayıyor ve güle güle kendisini ölümün kucağına atıyordu. Kadın erkek, dillere, dastan, hadiseler gereğe düştü. Hakkari Mevcudat Efendimiz etrafında kendisini koruyanların kol ve kırıldığı bir andı ki şüceler karşı bir ruha karşı kim himaye edecek oraya beni. Bütün ses soluk kesilmişti. Sargılar elinde çocuklarına hizmet etmek için oraya kadar azme iftanda bulunmuş bir anamız vardı. Farih onu anarken karşısında selam çakar ve temenni durur. Büyük neti ve hatun, Allah Resulü'nün mumara deyip istifat, etersiyle buyurdukları büyük kadın. Çocuklarının kolu kanadı kırılmış, yakınları budanan ağaç gibi budanmış, ve kendi onlara sargı sarmakla meşgul olduğu anda, Resul-i Ekrem'in insanın içini delen sesi duyuldu. Bunlara şersi kim çıkacak? Kimse kalmamıştı. Anamız metribeden meslek kimse kalmamıştı. Bulduğu bir yerden bir kılıç buldu ben dedi ya Resulallah. Gelen erkekler akar erkek gibi savaşıyordu. Bazen maç bu diyor, bazen kol götürüyor, bazen bacak çetiyordu. Vücudunda onden on beş tane o yarası vardı. İçine en girebilecek kadar yaralar almıştı. Allah Resulü coştu, heyecanlandı. Ültifat anı şu sözde nâ sefett-ü yeminem ve lâ şimâle lillâhe nereye döndümse Nesribe-i oranla kavga verirsen gördüm Kodu kesilen oğlunun yanına gidip farkısını sardıktan sonra Sırsız varsa yıktık Resulullah'ın önünde savaş yapmadık Allah Resulü coşacak Nesibe senin şu katlandığına kim katlanabilecek diyecektir. Ya Resulallah dua et cennetle seninle beraber olayım. Allah'ın necibeyi benimle beraber eyle cennette. Bundan sonra hayatının sonuna kadar vallahi, hiçbir şeyleri yetmeden andırmadan sonuna kadar evet cihad eder, bu eder ve kavgada bulunuruz. Azami tasarruf havası içinde bütün sermayesini at yolunda benzetme, Uğud'un kasvetli hava üzerinde yeniden birdenbire bulup zararsını verir. Netibenin günen şehresiyle beraber Resul-ü Ekrem'in şehresi de gülmeye başlamıştır. Öldüşü hayatından sonra cennetlerden kadem buyurmuş, şeref kuzum buyurmuş, dünyaya teşvik etmiş gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden yerinde bulanakta bir Resulullah, Medine'ye geldiği gün duydukları haz ve lezzetten daha fazla bir haz ve lezzet işindedirler. Hepsi yeniden esrafında halelenmiş bayram yapmaktadırlar. Kolları, kanatları kırılmış, 15-20 yerden yalanırsa ne hem var. Düşmanın hasretli, kasretli bulutlar daltı küçük bir nizamdan sonra Allah muvaffakiyet ihsan etti ya, Resul-i Ekrem ya, onun yine bir kadının sızlanıkları içinde dinleyelim. Medine'den çıkmış, koça koşa, koşa Uhud'a kadar gelmiş. Seyri'nden bulunmuş bu kadın ayrı bir kadın. Nasıl sonuna kadar sahip oldukları her şeyi tüketmeye hazmetmiş bir cemaat olduğunu, bu müşahatlardan damlayan damlalarda tanıyalım diye arz ediyorum. Bu büyük anada Uhud'a kadar koşa koşa, o altı kilometrelik mezabeyi koşa koşa kat etmiş, naayet Uhud Vadisi'ne yanaşırken, bir el katmış kendisine, Sümeyra, işte baban şurada mesbul, o babasına bakmıyor, bu tatlın isteriş hal içinde adeta, Mutlaka aynı şeyi mırıldan ısırıyor, ey ne Resulullah! Resulullah nerede onu gösterin, neyle babamı? Bir adım ilerde bir el kalkar, Sümeyra <gülüyor> evlatların orada ise ikisi de şehit yatıyor, o evlatlarından da habersiz, aynı hal bütün ihtişamıyla üzerinde, ey Resulullah diyor. Biraz sonra kocası Abdullah onun nasih gösteriliyor, o yine ey ne Resulullah diyor. Olmadıktan sonra ne diyeyim evladı yani? Ne diyeyim babayı ve evladı? Ne diyeyim efendiyi ve ablayı? Ben ayet biraz sonra bir hisn-i içinde bulunan Allah Resulünün yanına kadar götürdüler. Bir kaç metres, bir kaç adım sana kendisini yere attı. Yeri öpöpere Resulü ekrabın yanına kadar gitti. Ah. Ah, dudaklarını küfesine götürdü ve şöyle dedi. Tarihe dur, beni dinle diyecek sözdü. O gün her şeyi tüketmenin destanıydı bu. Her şeyi Allah yolunda tüketmenin Resul-i Ekrem için tükenmenin destanıydı. Dudakları mübarek şübbede dolaşırken şöyle diyordu. Kullu musibetin bade zalika celal ya Resulallah. A bütün musibetler hafif gelir ya Resulallah. Gök üzerime gelse, Gel beni lütuverse, ateşten pıştırsa çepe çevre kalırsam, <gülüyor> <sen hayatta, gülüyor> her şey seni hafif senin yarasın Allah diyor. <gülüyor> Bunu değecek cemaatim, Rahim'im gösterdiği için, huzurunuz doğunasın, şükürlerimi affederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada ona karşı seneler devran. Yine bu camide ve bu caminin kürtüsünde seneler devran. Rabbime karşı yaptığım bir sağlık ve on iki senedir benim içimde bir ok gibidir. <gülüyor> Doğru bir zaman unutmadım. Milletin sukutundan ciğeri yanmış bir insan gibi kürtüden devamıydı ona tercamberidine hizmet edenlere bu dedim. Eşke dilim kurusaydı demez Ne haddim vardı ki Rabbime hesap sorayım. Hakkın mıydı bunu söylemek? Uykularıma girdi korkulu rüyalar oldu benim için. Bununla beni başaşağı götürür mü diye içimden atamadım. Fırsat bekledim. Bir tablo yakalayayım da onda kendi hesabımı ona takdim edeyim. Sana karşı yaptım. Yine senin huzurunda kitlinin olarak başımı eşine koyup beni bu açtamanı diliyorum ve diliyorum. Ne bileyim ki sen teması bir damla yağmur düşürmediği bir zamanda demeni bir bir bitmesine müsaade etmediği bir zamanda sahabiye yakışkın etsi ihya edecek, zilif edecek, hayatımıza yeni birleşme verecek, Sahabi döneminin yeniden teşekkürler ve tekerimlerden hazırlayacaktır. Sığ ve sınırlı ilminde malumatımda. aşamadım bütün bunları. Vakrime şaşı küstahlık yaptım. Sizin huzurunuza söyledim, çoğunuz çoğu delikanlılar o zaman çocuktu. Bugün çocukla ve delikanlı olanlar o zaman mescidde yoktu. Ben o zamandan bir ve tanıyanlar şahit oldular. Rabbimi de beraber ispat ederek beni tüketme bağısına da olsa o gün daha sonra veda ver. Yaptığım bütün şu sağlıklardan ediyorum. Kerem-ül Hütfü'ne sığınıyorum. Sizin karşınıza ben ciddi bir hicap içindeyim sizi Muhammede i Muhammed'e lüsveden Allah'ım, sereniyle Allah mütecelli olan Allah'ım, sonsuz Allah nimetleri karşısında benim iki rüsvüm ve zahiri rüku hâlimdedir. Ashab-ı gibi, Ashab-ı gibi tükenmesini bilecek bir cemaat, elfençe divan duracak, kemerbeste yuhudiyeti içinde en Rabbim diyecek bir cemaat. Vadi vadi kâlayanlar halinde gelişmekte. Küfrün ve Türk çırk kanlığı karşısında, sulhun ve nizanın beşaretçisi Hz. Muhammed fazl, Hz. Mesih-i Eda cemaat. Dünyanın istimai kaderini değiştirecek, yeni bir neşre getirecek, biz o benzine ulaştığımız zaman durumu ve duruması, nuru ve nurani şeyleri işte o zaman anlayacağız. Hz. Muhammed'in ufkumuzda açtığı semayı ve şimdiye kadar içinde bulunduğumuz ikasızlık, kasvetli hali mukayese etme imkanına ulaşacağız. Sizin bu yolda olduğunuz kanaatindeyim, alem-i İslam'la beraber bir senfonizma içinde Himalayalardan kopup gelen bir nağme ile bu senzonizmaya iştirak etme havası içinde gelir bana. Sanatkale'deki destanınızdan, Manacist'teki destanınıza kadar yeni destanlara mevzu olmaya doğru gittiğiniz kanatı var benim içimde. Aştan başa bütün bir Anadolu'da kendisine yakışır şekilde analarla doluşu, babalarla doluşu ne ifade ediyor siz söyleyin. Eğer bütün omuz biten, bu iştimai mevkelenme ve çalkalanmaların felsefesini tepesine az nüfuz etseniz, siz o temiz kalplerinizde, füşşar işleyen beyin fakültelerinizde benim önümde ümide takip olacaktınız. Hepinizin çok içerisinde, bütün gürümlerimle mücrim ben hiçbir zaman ümitsizliğe katılmadım. Bu meselenin mertebesini ihraç edecek bizler ünlüksüz diye takılmayacaksınız. kanlığı karşısında, kalaletin hoy karşısında, evet. yeni tekevmüne doğru giderken, her adım sizi bayrama doğru götürdüğü meşreti içinde gideceksiniz. İnşallah. Bundan sonra küfret, iznan ve selamet ve saadet. İçtimai mevçelenmeler ve dalgalanmalar içinde topyeküm sefakatı vesel çapında olan iknaflar arasında en yüksek ve gürsa da İslam'ın satası olacaktır. Evet. Cihan hakları değişmeler meydana getirdiği gibi ruh dünyasındaki bu ustaşma insanlığın yeniden insanca yükselmesi, bulutlar üzerinde gelmesi, insanlığın insanın... Tanrımızın vicdanın kapatıyla termesi, bu işmai coğrafyada, Saadet aklından bugüne, eşini emzalini görmediğimiz bir değişme meydana getireceği kanaatindeyim. Allah Allah. Bu umumi tahavvül ve tebeddül, Haladzgirt'i çok geride bırakacak. Allah Allah. Müslüman Türk'ün bayraçlarımız yaptı. O aklına yeni basır ilavetti. 21. asır bütün küfür aleminin fikri nizam içinde kaçış dönemi ve alem-i İslam'ın da fölf fölf temalara doğru iktidar bir dönem, yükseldiği bir dönem olacaktır. Biz yeni bir ben hazırlarken beraatımızın, aşkımızda beraat şeklinde decellisine zırnara hazırlıyorum. Türk'ü ve mezellelerimden ötürü Cudüs Yümay'ın Noli'yle kendi tebaasına hedaya ve atayalarda attık gecede ümit ediyorum ki benim şu anda dayı yaptığım küstahlıklardan dolayı beni muhafet etmez. Ben şimdi tepeden fırına his getirmiş, doğrudan doğru rahmet rahmeti adına konuşuyorum. Şu anda adeta gazabını unuttum gibi Rahman vallaha his gözümün önünü doldurdu. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim adeta velisefe çevresi Allah Rahmanirrahim. Allah'a <gülüyor> Bu yeni teşekkür ve tekavvünü hazırlayacak olan, sizlerle başlamış nesli cedid, mezarı müteavisleri sili bastıktan sonra, tarihte yerini alınca inşaAllah-u Teala, sevgilin ve şahsatın temsilcisi olacak. Tarihe göndüğü hutumeti bir daha otlamamak üzere gömecek ve yeryüzünde sevgiye ve şahsata dayalı insanca bir düzen ve denge bu teknik dünyasında bizimle başlayan cemaatler sayesinde teşekkür edecek. Bu haluşmaya nasıl olacaksınız? Tekrar ediyorum, bir gırizca yaparak sözlerimden tekrar ediyorum. İzzet ve muhabbet, sadayiler olarak girdik. hiçbir kimsenin mevcudiyetimizden ve davranışlarımızdan herhangi bir şey etmeye hakkı yoktur. Emniyet, emniyetin teminçisi olarak bizi yanında bulacak. Askeri kendi işlerinde büyük davaya biz omuzlarımız öpmemiş olarak bulacak. Anaşinin karşısında açılmaz bir seddikçi gibi. Ne ifade eder seddikçin? Allah Resulü'nün hendeği gibi, Hz. Muhammed'in sadece gibi görüyoruz. Ne gibi değil Biz, küfür ve küfranın muktedası olan çin ve bilmiyoruz. Sildiş lügatlarımızdan olur. Bakıp görmek istemiyoruz. Nefretten nefret ediyoruz, adavete sebhte bulunuyoruz, muhabbetten başka bir şey demiyoruz. İşte bu hava ve bu neşle içinde yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Bu dünya daltılı iştilahlarla patlayan bombalarla değil. Bu dünya insanlığını yükseltmekle, nazarını faziletlerine çevirmekle, Kıbrat-ı selimetçi O'na yeniden vermekle, İslam'ın da serinleşme ve gönlünü fethetme imkanını O'na vermekle olacaktır. Muhabbet dedik bu bezme girdik, başka türlü de giremezdik. Zira Muhammed'imiz muhabbet diye girdi bu bezme. Manzaraya ve söylenen sözlere bakın ki, açındaki mihteri yarılmış, Cennetteki incilerden daha kıymetli mübarek işleri dökülmüş. kanın çıksın mübarek kanları yerlere atıyor. Ve kanlarını siliyor. Damla tükerse Allah ümmetini kahreder diyor. <gülüyor> ve ellerini yücelerin yücesine kaldırıyor. Bu çirkin bu şeni, zulüm ve tecavüz karşısında... Kur'an-ı Allah'a dokunur da Allah lütfunu talep eden ellerini kaldırıyor. Cibril hem havasıyla, Allahım Allahu ta'ala Allah'ın yaranları hidayet eyle. Dişimi kıranları hidayet eyle. Cinanatkını çintirenleri hidayet eyle. Cemaatimi hidayet eyle. İra beni bilmiyorlar. İnsanlarti bunu yapmazlardı. Böyle demiş tezme girmiştir. Böyle demiş yaşamıştır. Başka türlü yaşamamıza insan var mı? En dilcil olduğu, en hissi olması gerektiği yerde dahi şaffetiyle, muhabbetiyle, mürüvvetiyle ve insanıyla mütecelli Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yeni tekevrünümüzde biz Meselenin kendi hesabıyla işin içine girmeme mecburiyetindeyiz. Meselemizin kendine göre bir hesabı vardır. Ve tek kelime ile bu hesap, son dersine kadar bütün enerji, bütün imtihan ve bütün potansiyeli kullanma, hem azami tasarruf manasında kullanmadır. Allah'ın bize verdiği her şeyi, onun rızasının bütününü kazanma istikametinde, son zerresine kadar kullanma.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 Eğer neslimizin hava ve hürriyetinde bunu görmeseydim, bunu görenler bize söylemeseydi, vicdanlarımıza bu ürün manayı duymasalardı, ben karşımızda bu kadar ümitli olamazdım. Bu mesele artık tahkim edilmiş bir meseledir. Hem bu kadar tahkim edilmiştir ki, vasirette olanlar aksine ihtimal vermeyecek şekilde buna inanmaktadırlar. اَذَّالِ مُسَيْفُ yan يَنْتَكِمُ بِهِ اللّٰهِ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 Başını yere koyup Rabb'in huzurunda temenni duranların alnını öpüyoruz. Halkın taşıdığı hakikata hizmet vazifesini destekliyor ve hakka hizmet eden herkese alkışlıyoruz. Hakka hizmet etmeyi biz defineyi taşıma sayıyoruz. Bu definenin taşınması hususunda yardım için koşan bütün elleri alkışlıyoruz. Yine hizmet eden bütün elleri öpüyor ve bu vadide tırmanan bütün ayaklara yüz sürüyoruz. Bu hava içinde yola atıldık. Ne fiyatı, anlayış ve kanaatler, ne hizif takiliş düşünceleri, ne de hatta dine, diyanete hatımlar karşısında herhangi bir muadenesizliğe düşüp de kin va davet yoluna girmeyi düşünmüyoruz. Buna baştan karar verdik. Sadece Rabbimizden bir şey diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu karardan geriye döndürmek gerekir. kararından <Gülüyor> insanlara şebbet etme kararından, nizam ve intizam aşıkı ve hayran olma kararından, emniyet ve azayışın teminci olma kararından, emniyet kuvvetiyle yan yana, harici ve dahili düşmanlarımıza karşı, karakol komutanlarımız sayılan, askerle yan yana, nizamın yanında ve anarşinin karşısında. Bilenler bizi böyle bilirler. Bilmeyenler de böyle bilsinler. Senelerden beri hayallerinde yarattıkları kafillerin ifadesi bu. İnşa ve icat ettikleri fobi görme, endişe etme, korku duyma, duygu ve düşündesine saptanmış herhangi bir muhasebeye sahip olmayan, şu içtimai'nin fazlifesine vakıf ve nicadan bulunmayan, habis kuvvetlerin tahriciyle,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 Mezmin son rüknü muhterem Müslümanlar. Şu ana kadar Cenab-ı Hak bizi bir oluşa ulaştırdı. Tenatübilliyet prensibiyle izah etmemiz mümkün olmayan bir oluşa ulaştırdı. Sizin kanunu var. Sebep netice arasında uygunluk olacak. İllet-i malul arasında münasebet olacak. Ben o noktayı kaldırırım ama bir noktayı kaldıramam. Cenab-ı Hak o nokta kaldırabilecek güce sahip olan bizlere 20. asırda binlerce hamd ve olsun nokta koyu var dedeyim. Bir nokta yük kaldırmayın imkanını verdi. Biz şu ana kadar olup biten şeylerin arz ettiğim gibi tenasübilliyet prensibiyle izah edilmesini mümkün görmemekteyiz. Lütfi ilahi başımızdan aşkın geldi. Gecemizde tek şimşek takmıyorduk. Samağımız bir tek damlayı dahi kıskanıyordu alem İslam olarak. Zeminimiz ot bitirmemeye azmetmişti. Şairi i ifadesi içinden Umar mıydık savanlar yerde yapsın bir ifad. Eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrab. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler. Dikilmişse direkt göğsün serilmiş bir sürü mermer. On hatırlık mazinin Neticesi buydu. Bir yıkıklık bir döküklük vardı. Başımızı seccadelere koyduğumuz zaman eskiden biz ağlıyorduk. Hüçşar bir vicdanla secde, seccadenin feryadına kulak verince nerede bana diyecek bakalımlar diye seccadenin ağladığına şahit olduk. Hatırlar var ki onlar gözyaşlarıyla yunamadı, yıkanamadılar. Bu devirleri gördük. Ümitler tükenmiştir. İnsanların cizarı hayale uğramıştı. Artık yeniden bir tekaün olmaz diyorlardı. Onun için çok kafir yaşlılarımızın ağzında da günbegün gün yevmül ter sözü destanlaştırılıyordu. Bu bir küfür lafıydı. Ve fişi küfriye tercümanlıktı. Günbegün yevmül beter olmayacaktı. Birdenbire Allah değiştirdi akışı. Birdenbire değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Sizin görün bütün insanlık alemini. Ümide garg olacağınız şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Her gün fevç fevç İzacahene Sullahi vel Fetş suresinin ifade ettiği şekilde üç fevççahının şarkında ve zarbında islamat-ı göreceksiniz. Sadece Paris'te her gün 15'ten insan en az 3 sene evvelki tablo bu. Bugün iş vardı onu kestirmek mümkün değildir. Dar imkanlarla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 Yahya Kemal ciddi bir inktisar içinde Sultan Selim e evveli rağmetmeyi becerdi, fethetmeliydi âlem-i şan-i Muhammedi diyordu. Eğer bu günü görseydi, kendi kendine âlem-i şan-i Muhammedi'nin fethedilişi karşısında, Batı'da da'yı egani Muhammed'in yükselişi karşısında, bu dev şair, şiirlerinde ayrı mısralar kullanacaktı. Şimdi bütün cihani veldeye getirecek, arşa belvele verecek şekilde Muhammedur Resulullah yükseliyor. Bütün afak alemde. Alman'a sorduk, soruldu ne kadar Alman Müslüman var? Ah'ın civarında toplandıkları zaman beş yüz bin kadar oluyor demişti. 60 küsür milyon kendi nüfusu olan Almanya'da, herhangi biz ağır şahsiyete sahip olmayan alem İslam karşısında sadece Kur'an'ın parlaklığı, ve sünnetin revnektarlığı karşısında temelbeste yübudiyet içinde La ilahe illallah Muhammedun Resulü rahyen, yarım milyon almanın mevcudiyeti gelecek asırlar içinde, kabasat ve beşer çapında, evgelenmeler arasında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın her şey olacağına velg ediyor işaretle bulunuyor. Almanya'da öyle Müslüman oluyor. Amerika'ya gittiğiniz zaman cami göreceksiniz. Batıya etekleri tutuşmuş gibi ciddi bir endişe içinde. Sadece kendisini ait endişe değil, Rusya'nın içindeki kaynaşmanın endişesini dahi yaşıyor. Üçüncü bir dünya kuruluyor. Etrafımızda bir sürü şey olup gitmektedir. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sokağa atılma ve dökülmeler meselemizi sabote etme meselesine masuf olsa bile, dış içimizdeki gafilleri bu şekilde bize saldırtma bağısına bizi tüketmeye çalıştılar bile, Allah'ın bu mevcuda verdiği hükmü geriye çevremeyecekler. La <gülüyor> tebdile <gülüyor> li halkillah zalikettinul feccim. Hüküm verilmiş iş girmiş, tekerlek rayına oturmuş, biz kimsenin ne haddi ne de hakkıdır artık bunu geriye çevirsin. Ama bu umumi tekbünde, bu oluşmada ve dirilişte, davildane davranıp başkalarının ekmeğini yasurmeme anasında bir kısım hatalarımız olabilir. Geçenler çok yakından tanıdığım ve terdim, birkaç kardeşimin yanında bu endişemi tar ederken ödüm kopuyor dediğime göz tutamadım. Yüz sene, yüz sene evvel alem-i İslam'ın içinde onun bayrakları olan milletimizin idamına ferman kesen batılı bütün sistematiğini bizim aleyhimizde kullanmıştı. Tarlıkçı anlaşmasıyla perdenin altındaki cimenhut suratlar önüne geçmişti. Artık şenaat ve zenaatlar açıktan açığa yapılıyordu. Mağlubiyet ve mağduriyetimize bu hava içinde hüküm verildi.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 Doğu patlığı birbirine düşman olsa bile, ayrı ayrı kutuplar olsa bile, bloklar olsa bile, azad bizi bağlama mevzunda ittifat içindedirler. Bunu bir lahba çıkarmayınız. Öyleyse mahrem de söylemem gereken bir husus. Hani kardeşlerimin yanında söylerken ödüm kopuyor dedim. Ve 20 gün kalkamadım yatağında yatarken, belki bunun için birkaç defa ağladım.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 bir millet tarih sahnesinde yeniden arz-ı bidar ederken bu havayla ortaya çıkması kendi tükenişine ferman istikametinde koşması demektir. İşte bu noktada da tükenme veya olma yolların ayrımı noktasında insanımız çok basiretli hareket etme mecburiyetindedir. Bize bir daha açılmış ve bir yol verilmiştir. Dilsiz, imansız bir yetiştirilmesi karşısında kılığını kıpırdatmayanlar bugün ciddi endişe içindedirler. Muhallim Tokat'ı yediği zaman anlamıştır. Profesör Tekme Tokat kültüden asıldığı zaman aklı ermiştir. Karla memkarlara kurşun sıkıldığı zaman aklıları işe yatmıştır. Her şeye rağmen bütün güç ve kuvvetler Bizi sarma içgide altında olan tehlike karşısında bugün hem fikir ve alabildiğine uyanıştır Allah'ın tezlik ve inayetiyle. Tükürükle bağabilecek durum vardır. Şanlatanlığı, çığırtkanlığı, kalalet ve küfrün mühoyratlığını, tükürükle bağışlayın bu ateş kadar bir hükşerlik, bir uyanışlık, bir disiplin ve hizan vardır Allah'a Fakat bu arada kastilana hareket edip de müminin sokağa çıkması var ya, İşte bu bizim idamımızın fermanına imza atma demektir. İki seneden beri ciddi bir sancı içinde, kahkahatlıklarını tutup kahkahatlıklarını tutup, ne olacak halimiz diye sancı çekenlerin, yumurta üzerinde kuluçkaya yatmış gibi yumurta çevirenlerin, batışıyla yumurta içinde cimciv oldurmaya çalışan daha gibi insanların, Örümcek gibi ağını kurup da bekleyen insanların bu mevzudaki bütün ağzım ve meydana gelen semerenin alt üst olma ihtimali vardır. Olmasın inşallah. Şu ana kadar Allah'ın lütfettiği, lütfedip de nimetlerini doğruya ulaştırdığı, ikmal etmesi noktasında bulunduğumuz hencanda her şeyi alt üst edip de bizim hizmeti leylemesin. Cihana kadar lütuf ve keremiyle bizi yürüttüğü gibi, bundan sonra da insanlık evci kemaline doğru yükselme istidadıyla bizleri aziz ve şeref yap eylesin. Ay. Muhterem Müslümanlar, bu son nokta üzerinde hassasiyet ve durmak istiyordum. Vakit geldiği için mübarek gecede soluklarımızı soluklarımıza katacak bir havarla bir bezmide meydana getirmek için kesme vizumunu duyuyorum. Tekrar dikkatınıza ittirham edeceğim. Dikkatınızı rica edecek ve dikkatinizi arz edeceğim. Şu ana kadar üzerimizde nimetlerini gördüğümüz Hazreti Allah'ın nimetlerinin ikmal edilmesini düşünüyorsak, nimetlerinin ikman edilmesini düşünüyorsak, bu nimetlere şükrü köyü kataba kataba dolaşmak suretiyle, ilşav ekipleri teşkil etmek suretiyle,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 Allah'ın nimetlerini kesmesine yol açacaktır. Rabbinizin nimetlerine karşı sizin ankar kılıcı bir yol tutmayınız. Resul-i in yolunu intihap ediniz. Sövene alsız, ve gönülsüz gerek. Muhabbet fedaileri halinde halkınızın içine yayılınız. Rabbinizin inayet ve keremini böyle talep ediniz. Gelecek ve on sene içinde Hakkınızda Rab tarafından ısrar edilen berahat sizin bu azm ve cehdiniz üzerine ısrar edilecektir. Rabbin rahmeti alnınızdan öpecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi tabi gibi karşılayacak. Başımda kapalı arz ettim. Şimdi daha açık edeyim. Ama kaldığınız mescide geliyordu. Kalabalık akın akın mescide giriyordu diyor nakil. Ben de içeriye giriyordum. Ahbil gibi bir yerin merdivenlerinde bulunduğu meclisada resul Tülay Ekrem da şeref verdi dediler. Allah Allah. Mihraba doğru yanaşıyordu. Caminin daimi fatihine vazıtla tövbini yaptılar. Ya Allah sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu? Şeref buyurdu mihrabın önünde oturdular. Cemaat çöktü birisi yukarıdan bağırıyordu assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah gülüşünden günler dökülen insan döndü assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyene baktı ve tebessüm ediyordu Türk milletine tebessüm ediyordu yeni doğuşunuza ses tebessüm ediyordu yeni tekevünüzü alkışlıyordu caminize geliyor şemaatınızın içine sebebessüm <Gülüyor>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 su istimala bağ olsa bile mezhepten olan muhterem hocalarımız ürgülü gül koşada kardeşlerimiz ve siz cemaat inşallah beni bağışlarsınız. <gülüyor> Allahu Rabbi alamin amin. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Errahmanirrahim. Amin. <gülüyor> Malikiyevmiddin. Amin. <gülüyor> Elhamdülillahi lladhi vel ard ve ceala zulumati ven nur. <gülüyor> <gülüyor> <تصفيق> إِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ الحمد لله فاتر السماوات والارض جايل الملائكة رسلا يُلِي أجنحة مَثْنَى وَثُلَاسَ وَرُبَاع وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله الذي حدانا لهذا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 Ardun hayyum kayyumun hakemin adnun kudus. Ve ilahukum ilahum ahid. La ilahe illahü vel rahmanun rahim. Allahu la ilahe illahü vel hayyul kayyum. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Senin ifadelerin ve ayatü beyinat ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. İstediğin şekilde Efendimiz'e teslimat ve salat selamla huzuruna geliyor, el divan duruyoruz. Habibine konuşturduğu şeyle ki, i̇sm Azam'ı kim zikreder dua ederse kabul buyururum'' dedirttim. i̇sm Azam'' diye rivayet edilen şeyleri terdat edip huzuru Rabbül alemine geliyoruz. Bizleri dergâh-ı hadiyetinden faib ve kasir çevirme ya Rabbi. <Gülüyor> Bizlere kerem-i lütfullah muamele ya Rabbi. Amin. Ya ilah-el alemin ve ya ekrem-el Ekremim. Şu anda bütün memleketimizden, bütün kubbeler altında, yer yer radyo ve televizyon diliyle, seni anmak, Habibi Edib'ini anmak, Kur'an'dan ayet ve yine tilavet etmek üzere, senin cemaatin, senin kulların, Habibi Edib'inin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem.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 Milletçe cennete girişi senden istiyorlar. Amin. Sen senden bunları isteyenleri kayıp ve fatir bırakma ya Rabbi. Amin. Sen keremül usluğunla bizlere muamele ile ya Rabbi. Amin. Ya ila lalemin ve ya ekremel ekremin. Ben bu duanın böyle hüşer bir cemaat içinde sana hiç günah işlememiş bir kulu ağzından yapılmasını isterdim. Üstü zannın olarak yine huzuruna geldim. Sen bilirsin her gelişte utandığım gibi yine utanç içindeyim. Ama bununla beraber senden başkasını secde etmemiş alnımı sana doğru kaldırıyor. Bu cemaat içinde soluklarımın onlarla beraber sana yükseldiği anda benim de cürümlerimi başlaman istiyorum ya Rabbi. Amin. 20 seneden beri halkı ifade ettiğim kanaatindeyim. Oyaladığım, uyuttuğum kanaatindeyim. Vaat ediyorum diye aldattığım kanaatindeyim. Yer yer bunun pişmanlığını vicdanımda duydum. Tekiniz bir köşede oturayım dedim. Vahdiyle müeyyette isabetli kararı bilemedim. Gürümlü day olsa bu yola devam ettim. Bana isabetli dediler de devam ettim. Eğer yaptığım şeyler gürümse bu senin huzuruna gelirsem, vay benim halime beni affeyle yarabbim. <Gülüyor> Amin <Gülüyor> diyen cemaatini affeyle yarabbim. <Gülüyor> Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya ekremel ekrebin. Göremedik ama duyduk, müşahede edemedik ama tarihlerde müşahede ettik, okuduk. Senin dinine hizmet etmiş bir cemaatın ahfadı durumundayız. Tarihler bundan öyle bahsettiler. Destanlar meydana getiren bir cemaat dediler. Ya yühellezine amenhu men yerkedde minkum an dini ferman-ı Saadet bastımdan sonra irtidat edenlerin yerine, Hayatü Bey'in hatırına getirdiğim bir cemaat olan bu cemaat, iki üç haftadan beri bütün suları çekilmiş, bütün surları yıkılmış, bütün köprüleri perişan olmuş, bütün yollar perişan olmuş. İçine geldiğim zaman şaştım, başım döndü. Kaçıp gideyim dedim, kalktım bu eller perişan dedim. Vicdanım buna da müsaade etmedi. Bağrım, ateş içinde durdum. Bir gün bu cemaate hakikati hakika erdireceğim beşaretini almıştım. Büyükler öyle demişlerdi. İnkılaplar içinde ise Gürsada, İslam'ın sadası olacaktır demişlerdi. Yıllardan beri bunu ciddi bir ümit içinde, ciddi bir azm içinde neslimle beraber intizar edip durdum. Ben bunu gerçekleştirme lütfunu ihdan eyledim. Bizi bu havaya ve bu aleme getirdim. Senden diliyor ve dileniyoruz, bu Lutuf ve Kerim'ini ikmal ve ikman eyle ya Rabbi. Amin. Buraya kadar getirdikten sonra, nimetlerini kemale getirip oldurduktan sonra, içimizde bir imkisar meydana getirme ya Rabbi. Amin. Ya ilah alemîn ve Ya ekremel sen ferman ediyorsun, bir cemaat işten kendi kendini değiştirmezse, ben onları değiştirip bizden mahkum etmem diyorsun. Binaenaleyh biz, mağlubiyetimizin altında işten değişmemizi görüyoruz. Ben ki sözleri sana takdim ederken de, bu mevzu karşısında hicap duyuyorum. Utanıyorum. Sesimi kıtmak istiyorum. Ama bununla beraber başka kapı bilmiyorum. Ellerini kapına açarken, bir ızdırar ve mecburiyetle kapına doğru atıyorum. Başka yerlere istek bilen. Başka vadilerde dolaşsak bile, Yürme güne hasaplansak bile, Sokakların çirkesine karışsak bile, Sen biliyorsun ya Rabbi, Vallahi başkasına secde etmedik, İllahi başkası karşısında belgütmedik, Allah'ı başkasının kapısına gitmedik, İşte bu kadar bir sadakatımızda, Yeniden Ah Süpeyman'da bulunarak, Huzuru Rabbül Alemin olan huzuruna geldik, Bizi burada boş çevirmeyip,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 Sen bu nameleri kesip bizi inşidara itme ya Rabbi. Muhammed'i güldüren sallallahu aleyhi ve sellem bizi güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, esnafı güldüren, ervahı güldüren, eşbahı güldüren, bu manzarayı makut edip bütün bu gülenlere ağlatma ya Rabbi. Amin. İki hafta dön ağladık, hep ağladık ama ya Rabbi. Canı dudana geldiği hengamda da sen imdadımıza yetiştin. La taknetumir rahmetillah dedin. Rabbinizin rahmetinden ümidinizi kesmeyin der dedin. Debeik dedik. Elimizi göğsümüze vurduk. Paçalarımızı sıvadık. Sokaklara daldık. Al ettik ettik. Ama kahveler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Camiler içine girdik. Seni anlatmaya çalıştık. Biz kim sen anlatmak için Sana en sattığın ameli birbirler bile tercüman olamaz. Sattığın seslerimizden, sattığın ses eder edalarımızda bu küslüler sana dem tutmaya çalıştık. Ama sen biliyorsun ya Rabbi, biz de öyle zannediyoruz. Bunları sadakat içinde yaptık. Bunları sadakat içinde yapmayı düşündük. Sadakat içinde olmayı senden diledik ve dilendik. Yanlış dedikten, de, içimize inemedikten. De, Nifaka girdik de şayet bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Hayır. Bizlere beraat ile ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi, dokuz hasta devhide bayraktarlık yapmış bir milletin affadı olarak. Alıştık o, o havaya, senin adın omuzumuza taşımaya, afaktan afaka, serhat çürküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aşmaya, cehana muadene getirmeye, insanlık için muadene unsur olmaya alıştık ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin. Ve canına kum ümmeten dedin. Sizi ifrat ve ortasında orta met yaptım dedin. Böyle olmaya çalıştık. Böyle olmak için mahrumiyetlere katlandık. Senin yolunda okullar yaptık. Kurslar kurduk. Yurtları inşa ettik. 40 yaşına girdik. 35 yaşına girdik. Dünya devlerinden az şey attık. Mahrumiyetlere katlandık.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 Meclislerimizde Allah diyenleri, idare mahallelerimizde Allah diyenleri bize göstereceğini ümit ettik. Ümit ettik de hata ettik de ya Rabbi. Ey ümidinizi kesmeyin diyen Rabbül Alemin. Ümit ettik de, ümit edip de hata ettik de sen ümitsizliğe düşmeyin dediğim için yaptık. Bir noktada buna kaplandıkta, da diğer noktada senin emrini istizam ettik. Fermanına bel bağladık, ikriyat ettik. Ve sonra bizi bir noktaya getirdin. Sema'mizin gözünü yaşlarla doldurdun. Sema'na üzerimiz ağlamaya başladı. Temin şak şak şeyimler çıkardı. Kuluçkalar yumurtalar üzerine yattı. Civcivlerin çoğu palazlanmaya başladı. Şimdi etrafta muhalif rüzgarlar etmeye başladı. Dış mihraklar içimize düşmanlık atmaya başladılar. Bu olursa ve tekevrün. ve bir, ta bir tarafta da yıkılışımızın, yıkılışımızın karanlıklarını taşıyan hadiseleri görünce senin bize bakışın karşısında ne haddimiz var ki böyle düşünelim. Ötümüz kopuyor dersem ya Rabbi bu bala yapmış olmayacağım. Sen bu noktada bizim koptuklarımızdan bizim mazula mahfuz eyle ya Rabbi. Ehlullah'tan olan, senin dostun bulunan, <gülüyor> ey lütufları gizli olan Allah! Ey kelemleri gizli ve umman olan Allah! Bizleri korktuklarımızdan helâs eyle ya Rabbi! Şu ana kadar lütf edip bağışlayıp, sultana adeta gezaya sultanlık mülkü sayılan, bu lütufları bize ihsan ettikten sonra bunları payimâl eyleme ya Rabbi! Bunları berkarar ve berdevam çılarak bizleri bunlarla terfiraz eyle Ya Rabbi, <gülüyor> şeref yav <eyle> Ya Rabbi, <gülüyor> senin kelamın, Habibine müjdel kitabın, bizim elimizdeki rehnumanı, senin Kur'an'ın, üç asırdan beri raflarda küflendi ve örümcek tuttu. Mihraplarla beraber, mimberlerle beraber, mescit kapıları ile beraber, Sonra sen bizleri bülbül eyledin. Feskitlere soktun. Tam elimizi Kur'an'a uzatacağımız zaman. en de inen şu kahir el de ya Rabbi. Haddim yok hakkım değil bunları sana sorayım. Meleklerin istisarı gibi istihdar ediyorum. Her üyetsizliğimi mazur gör. Manasını anlayamadım. <Gülüyor> Tertliliğe ise marzusu ve geldim. Cemaatinin kırılma üzeri olan kalbinin. Tercüman olarak hüzuruna geldim. İçimize su serpecek bir şey lütfeyle ya Rabbi. Amin. Bu muhammay hal ve ya Rabbi. Amin. Bu müşkilimizin üç müşkil olan adreti Muhammed ile hal vefat ve ya Rabbi. Mescidimize girdi ya Rabbi. Bizi tepkiş etti ya Rabbi sen biliyorsun. Ağdan ızağa gel ya Rabbi. Üzerimizde bu şansın eğriliği olan bizler de Ertan gelemedik. Onun istediği gibi düzelemedik. Ama teslinin içimizde duyulması, vicdanımızda bir musiki namesi meydana getirdi. Coştuk, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ağustos böceği gibi öptüğümüz nihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni benimle beraber nezlimi, senin yüce adını anarak, bir ağaç olan nihraplarda bağırırken ya Rabbi kanımda yıkanayım. Yıkanıp huzuruna öyle geleyim. İbni Cahş gibi huzuruna çıkarken yüzündeki alkanda nedir diyesin. Günahkar çe çehremi kapamak için sana göstermemek için sütçedir Ya Rabbi diyeyim. Ya Rabbi. Neslim adına diliyor ve dileniyorum. Bizi bu şereften layık olmasak bile mahrum eyleme Ya Rabbi. Ay. Ya İlahel Alemin. Kur'an okuduk ve söz söyledik. Yüce adını aldık, huzuruna ve bezmine geldik. Ve yine Kur'an Kur okuyacağız. Kitabı misli olsun diyeceğiz. Senin sözlerinle bu mübarek meclisi bitireceğiz. Ben günahkar konuşan kulunu, bütün seyyahatımla beraber, bugün yaptığım günahlardan dolayı da muhakkak eyleme ya Rabbi. İyi bir terbiye alamadım neslim gibi.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 Günah dolu ifadelerime bakma ya Rabbi, şu Allah diye seslerin duruluğuna bak ya Rabbi, heyecanla çatlamak üzere gelen gönüllere bak ya Rabbi. Bunların ötesinde bizim seninle olan alakamızdan, sana karşı olan sevgimize değil, senin sevdiğin kullarına olan alakana, kullarına olan sevgi hürmetine... İzleri mağfiretle merhamet eyle ya Rabbi. Beratımızı tamam eyle ya Rabbi. Kur'an'ın vicdanlarımızda mağkez bulmasını kolaylaştır ya Rabbi. Hizmet edenleri de makbul eyle ya Rabbi. Şu başlattığın aşkı söndürme ya Rabbi. Dış hayatımızda cihat halinde tezahüre, tezahürü lütf eyle ya Rabbi. Halkımız içinde, insanımız içinde. de öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Hayır. Bizi bir daha veraatımızı teslit etmek, teslit etmek ve içimizi icra doldurmak için huzuruna geldiğimiz gün çok daha değişik ve başka şekilde gelmek şerefiyle şeref Ya Rabbi. Duyalım, canın çeşitli yerlerinde yeni tekevrünlerin olduğunu duyalım ve bunların şükrünü etmek için iki büklüm huzuruna gelelim hakiki manasına uygun Allahu Ekber, Allahu Ekber minarelerden yükselmeye başladı ve biz bu beşareti duyalım. Göz yaşlarımız Ceyhun huzuruna koşalım, İki mülküm bükağı varalım, bu az oldu diye secdeye kapanalım, göz yaşlarımıza muzak seccadelerini satalım ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenmeyler. Canı dudağına gelmiş kalbi durmuş insanlar olarak, Ruhumuzu teslim edelim, İçira, Beşaret ve Beşaşet içinde, Şadırvanların temiz güvercinleri gibi, Kanat çırpalım sana yükselelim, Bedir'in aslanları gibi, Uğud'un kaplanları gibi, Can tarihinden, İstimai hayatta, Yeni coğrafyalar meydana getiren, Harika nesiller gibi harika nesil olma yolunda olan neslimizi bu türlü lütuflarla şeref yarayla ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Amin Allah meya daim elbade ala al Ve ya basuk al yedin bil Atiyam. Ve ya sahib al mawaheb al Sattaniyam. Ve ya qatir al zinub ve al kattiyam. ala Muhammedin khair al waradjiyam. Kulli ala Muhammedin khair al waradjiyam. Kulli ala Muhammedin kairi alvarasidiyat. Al salatu ve selamu aleike ya Rasulullah. Boğuk teslim daya Rasulullah. Al salatu ve selamu ya kadi b Allah. Al salatu ve selamu aleike ya abine wa Allah. Allahumma ve selim ve Muhammedin.